يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدع ظلالة وكل ظلالة في النار وبعد تلام Kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah'a hamdolsun, epey bir Esma-ül Hüsna ile alakalı derslerimizde yol aldık. Ee, oraya yazdığım şu ana kadarki aldığımız Allah Azze ve Celle'nin isimleriyle alakalı umarım ezberlemişizdir kardeşim. Çünkü her derste 3, beş, altı duruma göre isim alıyoruz Allah Azze ve Celle'nin Esma-ül Hüsna'sından. Bugün itibariyle el fetah el El-Basir isimlerini anlamaya, hayatımızı geçirmeye ve ezberlemeye çalışacağız ve yaşamaya çalışacağız inşallah. Birinci ismimiz Allah Azze ve Celle'nin Esma-ül Hüsna'sından en güzel isimlerinden el fetah ismi. Allah Azze ve Celle Sebe suresi 26. ayeti kerimesinde buyuruyor ki "Kul يَجْمَعُوا بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُوا بَيْنَنَا De ki diyor Rabbimiz bizi bir araya getirecek sonra da bizim aramızda hüküm verecek. Bil hakkı hak ile ve huvel fettahul alim o kulları arasında hüküm verendir. Tebet suresi Irma'da yine, yine Allah azze ve celle e, A'raf suresi 89. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vasi'a Rabbuna kulli şey'in ilme." Bizim Rabbimiz ilim olarak her şeyi kuşatmıştır. "İlallahi tevekkelnâ." Allah'a tevekkül ettik. "Rabbena iftah beynenâ ve beyne kavminâ bil Ya Rabbi bizimle kavmimiz arasını arasında Hak ile hüküm ver ve ente hayrul fatihin. Muhakkak sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Şimdi buradaki Fettah isminin Allah Azze ve Celle'nin El Fettah isminin manası yani kulları arasında dilediği gibi hüküm verendir. El Fettah Allah Azze ve Celle'ye Celle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 Kullarına takdir ettiği her türlü hayır, şer, verme, engelleme, menfaat zarar. Bunların da hepsi nedir? Kaderle, fetih kaderle. Diyor ki Allah Azze ve Celle. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَمْ Allah Azze ve Celle insanlar için bir e, hayır murad ettiğinde, hayır e, açtığında onu tutacak yoktur. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا لَهُ مِنْ بَعْدِهِ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 Bilendir Allah Azze ve Celle. Ve yine Araf suresi 89. ayet-i kerimede رَبَّنَ اَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ Ya Rabbi bizimle kavmimiz arasını hak ile ayır. Yani hak ile aramızda hüküm ver. te خَيْرُ fatihin Sen açanların yani hüküm verenlerin en hayırlısısın. Birinci ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle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 Binden 50 eksik yani 950 sene kavmini ne yapmıştır? Hak dine çağırmıştır. <gülme> Ama Muhammed'in Allah azze ve celle'nin haberi verdiği gibi inne rabbi kezabun. Ne yaptı kavim? Yalanladı. Feftah beyne ve bainahum fethen ve necni ve men ma'iyen minel Öyleyse benimle onların arasını arasında hüküm ver. Arasını aç. Ve benimle birlikte olan müminlerin ne yap? Onların arasını aç diyerek ne yaptı? Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin bu Fettah ismiyle ondan yardım istedi. Ve yine Allah Azze ve Celle Şuayb Aleyhisselam'ın duasından da bahsederken diyor ki Rabbe neftah beynena ve beyni kavmina bil hak <Sessizlik> Ya Rabbi bizimle kavmimiz arasını hak ile aç ve ente hayrül fatihin.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 yalanlayan inkar eden o zalimleri de Allah azze ve celle ne yaptı helak etti e, ve teala ve yine Allah azze ve celle kıyamet günü kulların kullar arasında ne yapacak hüküm verecek onların arasını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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz mescide girdiği zaman ne desin Allahumme ftehli abvabe rahmetik. Bu duayı biliyoruz değil mi? Mescide girdiğiniz zaman sağ ayakta girecek Allahumme ftehli abvabe rahmetik. Ya Rabbi Allah'ım bize rahmet kapılarını aç diye dua ederiz. Çıkarken ne deriz? Allahumme inni es'eluke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 Bugün alacağımız ikinci ismimiz nedir? Allah Azze ve Celle'nin Es-Semi'i ismi. Ee, Allah Azze ve Celle'nin es ismi Kur'an'da yaklaşık e, 50 yerde zikrediyor Allah Subhanahu ve Teala bu ismini. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi 1. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَا لَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِئِ اِلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ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 Şura suresi 11. ayet-i kerimesinde leyseke mitlihi şeyun ve huves semiul basir onun hiçbir benzeri yoktur. O işitendir, görendir buyuruyor Allah azze ve celle. Ve yine Bakara suresi 127. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki azze ve celle, "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم." İbrahim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 Allah Azze ve Celle bütün o sesleri duyandır çünkü o semiyedir işitendir. Ne olursa olsun, ister gizli olsun, ister açıktan olsun, Allah Azze ve Celle hepsini işitendir, hepsini duyandır. Allah Subhanahu ve Taala. Sıwaum minkum man asr <gülüyor> al ve man jahra bihi ve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 Yazmaktadır diyor Allah Azze ve Celle Zuhruf suresi 80. ayet-i kerimesinde. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhudan diyor ki evin yanında iki, üç kişi, iki Kureşili veya bir Sakafi iki kişi böyle diyor kayranları çok büyük ve akılları kıt kimseler bir araya geldiler. Dediler ki Allah şu anda bizim ne işit, ne söylediğimizi işitir mi? Bir tanesi dedi ki eğer biz e, açıktan konuşursak işitir. Biraz fısıltılı konuşursak eşitmez dedi diyor. Bir tanesi de dedi ki diyor eğer diyor biz açıktan konuştuğumuzda işitiyorsa öyleyse gizli konuştuğumuzda da işitir dediler diyor. Bunun üzerine Allah haazze ve celle umma kuntum testetirun testetirune en yeshed Sizler kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin sizin aleyhine şahitlik yapacağından sakınmadınız diyor Allah Azze ve Celle. Arda ve sizi helak etti, yok etti, Ve asbahtum. E,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 Sıfatında Es-Semi' isminde şüpheye düşüyorlar, dinlerini kaybediyorlar, helak oluyorlar ve ateşe gidiyorlar. O yüzden diyor ki Allah Azze ve Celle وَذَٰلِكُمْ ظَنِّكُمُ الَّذ۪ي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ Bu sizin Rabbiniz hakkında zanınızdır. Erdakum Allah sizi helak etti. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسَرِينَ Ve hüsrana uğrayanlardan oldunuz. فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَا لَهُمْ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 E, kısımda e, üçe ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi tehdit manasına geliyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle en yahsebune enna la nesma usirrahum ve necvahum, ne, ve necvahum. onlar gizli fısıltılı bir şekilde konuştuklarını bizim duymayacağımızı zannediyorlar? Bu Allah tarafından nedir? Onlara bir tehdittir. Ve yine diyor ki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 haber veriyor ki bu manada Allah Hazze ve Celle diyor ki vallahu yakdi bil hak. Allah hak ile hüküm verir. Ve'lzeene yed'un min dunihi. Onların Allah'tan başka ibadet ettikleri la bir şey. Hiçbir şey hüküm veremezler. İnallaha huves semiul alim. O o semîul Allah işitendir, Allah görendir. Bütün bu sıfatlara vasıf olan muttasıf olan Allah asıl ibadetin ha hak edendir diyor Allah'ın izniyle. Kafir suresi 20'de. Beni diyor ki? Wadkur fil kitabi ibrahim. Kitapta İbrahim'i de an onu da zikret. Innehu kana siddiqan nabiyya. O sıddık ve nebiydi, peygamberdi. Iz li babasına dedi ki: Ya ebati lima ta'budu ma la ve la yubsiru ve la şey e. Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen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 onlara dua edin onlar da size icabet etsin eğer sadıklardan iseniz alehum erculun yeteshuna biha onların yürüyecek ayakları mı var emlahum eydin yeteshuna biha yoksa onların tutacak elleri mi var emlahum ayunun yubsiruna biha yoksa onların görecek gözleri mi var emlahum adanun ne biha yoksa onların duyacak kulakları mı var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 Çokça Allah'tan istemeye ne yapar götürür ve bu isimle Allah Azze ve Celle'den ister ondan murad eder. Allah'ım Allah sen işitensin sen görensin bununla ne yapar tevessülde bulunur hak tevesülde bulunur ve peygamberlerin birçoğu ne yapmıştır Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'ye bu esmiyel ismiyle dua etmişlerdir, bununla tevessülde bulunmuşlardır. Ve yine İbrahim Aleyhisselam diyor ki: İnna Rabbi l-essmiyul du'a muhakkak ki Rabbim duaları işitendir, duaya icabet edendir. İsmail Aleyhisselamın dedi: aleyh Ve yine İsmail Aleyhisselamın dediği gibi ve kendisiyle beraber Rabbana takbül minna, İnna k antesmiyul Ya Rabbi bizden kabul et. Çünkü sen semisin, alimsin, işitensin, her şeyi bilensin. Ve yine Zekariye aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'den salih bir zürriyet istediğinde de ne diyor? İnneke semi'ud dua, sen dualara icabet eden duaları işitensin. Ali İmran suresi 38. ayeti kerimesinde ve yine İmran'ın hanımı karındakini Allah'a adadığında ne dedi? Feteqabbel minni inneke sen semî'un alîm. Ya Rabbi bunu bundan, bunu benden kabul buyur. Sen işitensin, alemsin, her şeyi bilensin. Demek ki Allah azze ve celle'ye teveccülde bulunmanın hak yollarından, hak teveccühünden bir tanesi Allah azze ve celle'nin essemi ismine e, istemektir kardeşlerim. Demek ki yine Yusuf Aleyhisselam Allah azze ve celle Yusuf Aleyhisselam'ın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 alakalı manalardır. Demek ki hak olan tevessülden bir tanesi de nedir? Allah Azze ve Celle bu isimle dua etmektir. Peygamberlerin duası da bu şekildedir. Bugünkü alacağımız üçüncü ismimiz Allah Azze ve Celle'nin El Basir ismidir. Allah Azze ve Celle <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de kırk yerden fazla bu ismi zikrediyor. Subhanahu ve Teala Neyse ke mitlihi şey'un huve semiu'l basir onun hiçbir benzeri yoktur, o işitendir, görendir. İnne Allahe kâne semi'en basira, Allah işitendir, Allah görendir. Wallahu bima te'melûne basir, Allah onları e, e, te'melûne basir, <coughs> onların yaptıklarını görendir. Allah Azze ve Celle, Wallahu basirun bil ibad, Allah kullarını görendir. E bütün bunlar nedir?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 yani Allah azze ve celle'nin her şeyi görmesi ne yapar? Ee, bunu kendisinden e, engeller kardeşler. Allah azze ve celle birçok e, ayetinde ayetini bu kelime ile bitiriyor, noktalıyor. Diyor ki Allah azze ve celle de bi ve nahara fi'l Allah geceyi gündüze, gündüzde de geceye katar ve ennallahu semiun Basir Allah Azze ve Celle işitendir, e, görendir. Demek ki Allah Azze ve Celle gecenin ve gündüzün sessizliğinde her şeyi işitendir Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine Şura Suresi 27. Ayet-i Kerimesinde bu kelimeyle, bu isimle noktalıyor Allah. وَلَوْ بَسَتَ اللّٰهُ الرِّزْقَ la لَبَغَوْ فِي الْاَرْضِ Eğer diyor Allah Azze ve Celle İnsanların rızkını çok geniş verseydi muhakkak yer yüzünde azarlardı fakat Allah azze ve celle onlara dilediği miktarda rızık vermiştir. İnnehu biibadihi habirun basir. Allah kullarından haberdardır, onları görendir. Allah subhanahu ve taala kullarının hallerini görendir ve onlardan haberdar olandır.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 Arab'ın dilediği kimse için rızkını genişletir, dilediği için de daraltır, Allah kullarından haberdar olan ve onları görendir. Ve yine Allah Azze ve Celle, Tegab'ın suresi 2. ayet kelimesini bu kelimeyle bitiriyor, noktalıyor. ''Hüvellezî <gülüyor> halakakum fe minkum kafirun ve minkum mümin.'' ''Sizi o yarattı, sizden kimi mümin kimi kafirdir.''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 Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle bizi hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve cehennem azabından rahmetiyle cennete girdirdiğin, cehenneminden kurtardığın, azat ettiğin kullarından eyle. Allahümme amin, subhaneke, Allahümme ve hamdik, eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubilek ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.